Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor, modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> Bir de sözlerini anlasak bu Sky Orada çünkü aradaydı Yani arkada güzel bir şey söyledi Sokumu falan diye <gülüyor> Değil mi ne güzel oldu yani. Çok güzel oldu ya, ya güzel oldu. Vallahi, Ne güzel oldu yani Valla bayıldım bayıldım çünkü e, bugüne kadar <gülüyor> jöve jöve diyorduk. Jöveyle möveyle hiç alakası yokmuş. Hiç alakası yok. Başka bir şeyler de var yani. Meğerse. Yani, ne Oktay? Sarı şeker gibi olmuşum Vallahi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Soruları çekince Vallahi maşallah ya. <gülüyor> ceyir ceyir Sarıların... <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Sarıların ne diyeyim sana? Sarıların Oktay mı diyeyim? Ne diyeyim sana? <gülüyor> evet. Valla bugün e, tebrikleri hak eden bir e, camia, bir takım var Fenerbahçe. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Avrupa şampiyonu oldu. Bir sarı elekler. Aa sen sarı ondan sarı Tabii yani. evet sarı. Aslında ondan giymedim ama iyi bir tesadüf <gülüyor> oldu. Sarım elekleri tebrik etmek lazım. Hakikaten e, süper bir başarı elde ettiler. Evet hakikaten ben Twitter'dan takip ettim. Guru duyan insanları okudukça işlerin yolunda olduğunu anladım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi Fenerbahçe voleybol takımının adı Fenerbahçe Universal mi? Evet. Ha. Çünkü dün ben 5 saat boyunca Fenerbahçe Universal oldu diye haberleri seyrediyorum. Universal oldu olarak ne olabilir Başındaki diye. Başındaki şampiyonu okumamışsın sen fay. <gülüyor> evet işte okusun diye geçmişsin. Fenerbahçe Universal oldu. İçeride iş yapıyorum. Sürekli olarak Fenerbahçe Universal oldu, Fenerbahçe Universal oldu diye herhalde diyorum mi bir şey universal çünkü gerçekten de e, her taraf bangır bangır. universal oldu universal oldu şampiyon Fenerbahçe universal şampiyon Fenerbahçe şampiyon kan takımını 3-0 yendi <gülüyor> ve hakikaten Avrupa şampiyonu. Avrupa'da en büyüğü oldu ya. Vay en büyüğü oldu helal olsun diyelim hakikaten de. Güzel miydi maç izleyen var maç mı? Maç çok güzeldi. Smash'lar. Bak smash'lar, servis. Servis, Maç Şimdi bu voleybolda servis geçme olayını kaldırdıklarından beri daha heyecanlı bir maç olmaya başladı. Bay be Ege servis geçme olayı derken bize eski sistem yeni sistem birazcık Bir küçük kubla de olsa anlatır mısınız? Eskiden ne oluyordu da şimdi neler oluyor? Nasıl oluyor? Yani size e, biraz eskilere götürüp Şemikler Lisesi, Bornova Doğu Lisesi'nin unutulmaz maçından <gülüyor> bir şeyler bir, saniye evet. bir voleybol geçmişim olduğu inkar edilemez. Evet. <gülüyor> Şemikler dedi, şu anda bir, <gülüyor> için bir şey oldu. <gülüyor> Şimdikler. O maç unutulmaz. unutulmaz. Hala konuşulur ya. Yani bu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun bile önünde. Değil mi? Bir de bizim 1958'de Macaristan'la milli maçımız vardı biliyorsun. 3 1 evet. mi? Orada Metin Oktay'ın attığı gol ışın mı? Puşkaş, Puşkaş'le o Macaristan maçı neydi İlk yani? Macaristan bildiğimiz Macaristan <gülüyor> o ki Macaristan. Onun, onun da e, o da İzmir'de mi olmuştu o maç? O o da, İzmir'de oldu. Hep İzmir'de. O da İzmir'de. Yalnız bu arada eee voleybol takımımız Fenerbahçe Üniversitesi Türkiye'ye döndükten sonra e, coşkulu biliyorsunuz Azerbaycan'da oldu maç. Türkiye'ye döndükten sonra coşkulu bir kalabalık e, karşılamış Fenerbahçe otobüsünü kesmişler otobüsün önünü kesmişler yolunu kesmişler e, polisle bir arbede yaşanmış ve polis e, otobüsün içine e, gaz atmış. Ne? Sporcuların, sporcuların olduğu otobüsün içine herkes sakin ol, otursun diye mi valla bilemiyorum Nasıl, neden diye bir soru sormaya gerek var mı bilmiyorum yani ona. Şey, şampiyonluk kutlaması herhalde şampiyonluk kutlaması hani taraftar coşar Polis de sonra... taraftar coşmuş var. o esnada o da coşmuş elinde ne var ne atabilirim gaz atabilirim basmış gazı orada ama nereye attığıyla ilgili bu gazı alın istediğiniz yere atın diye mi şey veriyorlar tabi öyle veriyorlar ya Otobüsün içi... Öyle veriyorlar o gazları. <gülüyor> Allah Allah. Yani bir de hani... Halk, düşmüş biber. geldi otobüsü sallıyor falan filan hani böyle coşkuyla fark etmedikleri bir tehlike mı oluşturmuş mı? olabilir hani taraftarlar. Tabii tabii. taraftarlar. Taraftar. Coşkulu. Ha. Ki o da biber gazıyla dağıtılacak bir taraftar. Ha. Hayır, orada Hayır taraftar coşkulu zaten ben tweetlerden anladım. Taraftar Çünkü coşkulu. otobüsün içi otobüsün coşkulu. Otobüsün içi de coşkuluymuş. Böyle karşılıklı coşkuyla... Bu ne coşkulu? <gülüyor> yani 2-3 dakika sonra tam dağılacakken o arada işte e, bir tane bahsettiğim olay... Biz de co bir tanesi. Çakalım demiş. Çakalım Bir o evet. tarafa bir bu tarafa derken. Orada ben yani kötü niyetli değil de şöyle olabilir çocuklar. Ben anladığım kadarıyla yani büyük ihtimalle de doğru bir şey söylüyorum. Tespitim doğru. Baktılar büyük otobüsü ihtimalle. sallıyorlar. Otobüs içinde sporculara zarar gelecek. Otobüsü boşaltalım arkadaşlar dese kimse boşaltmaz. Ama ne yapıyor? İçeri gazı basıyor. Basınca içeriden sporcular ha. dışarı çıkıyor. Otobüsün devrilmesi durumunda sporculara zarar gelmesini düşünmüş. Şurada sporcular. Sporcular şey yapıyorlar. Biz şampiyon oldu Akınemeyiz taraftar biz böyle hani He. otobüsten böyle bakıyorlar falan. Polis de orada şey demiş olabilir. Siz nereden geldiğinizi unutmayın. O taraftar olmasa hiçbir şey yapamazsınız. Bu Çıkın çıkardığı gibi indirmesini... Çıkın bak. otobüsten bir kere uyarmış. Yani ne çıkacağız ya? Çıkın otobüs. Atmış biber gözü. Onunla beraber herkes zaten... Aslında bak iki teoride birbirinden mantıklı geldi bana. Yani... ...özellikle ikincisi yani şunu biliyorsun... ...Avrupa şampiyonu olmuş... ...bir kadın voleybol takımı oyuncularını... ...halka teşvik etmek... <gülüyor> Hiç böyle bir şey düşünülmemişti bugüne kadar. Yani hakla bütün olmaya e, yani gerçekten çok mutlu gelmişler ve bu tweetlerden anladığım kadarıyla biraz üzülmüşler bu tip olaylardan ben dolayı. bayağı da diyeceğim. sinirlenmişler onu hissettik. Şampiyonlukla anda, sevindik, gazla üzüldük. Sporcuların otobüsüne biber gazı atılması polis tarafından size şaşırtıcı gelebiliyor. Bir iki gün ne belgeler çıkacak ortaya <gülüyor> diyoruz o zaman. Yani son derece haklı olduğu da ortaya çıkacak o şeylerin, bombaların başka bir yere atılamayacağını da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Yere yatsalardı. Yere yatsalardı yani. Buyurun efendim başka tebrik ederim. Başka demeyelim aslında bal konusuna gireceğiz bugün. Bugün çok bal, konumuz var. Bal, bal oldu, konusu. Bal, patladı mı? Bal patladı ama nerede patladı? Kötü mü patladı? O yüzden bu kadar reklam kimse bal yemez mi oldu? Herkes çikolatalı fındık ezmesine mi verdi kendine? Valla dört kavanozda sadece 100 lira sloganıyla satılan ee, hatta pek çok marka balımız var. <gülüyor> evet, bu yolla satılan balları arıların <gülüyor> üretmediği anlaşıldı. <gülüyor> Hah. E, mısır şurubundan yapıldı. Anlaşıldı. Kilosu 2 liraya mal edilen Bağlar e, 2. Ordu Komutanlığı. E peki hadi. çok özür dilerim ama Fahir. Yani hmm. bugün ideolojik haberlerle başladık. Yani bu da bana biraz ideolojik, ideolojik geldi. geldi. Neden? Çünkü yani o adam var bir tane. Evet. Ceketli. Ceketli. <gülüyor> o, o adam pazarda pazarda tattırmıyor mu bu balı? Evet. Pazarda ya, tattırıyor ve pazar, herkes de demiyor mu? Herkes demiyor mu? Şahane tadı diye. E, o zaman o, canım, mısır şurubu, şeker. <gülüyor> o da şekerli, o da şekerli yani. yani. O zaman o nasıl anlaşılmıyor? Vallahi bal ormasına yasak geldi. Arıların devreden çıkartılmasından dolayı büyük üzüntü duyuldu. Bir sürü arı işsiz. Buna rağmen... E... İşsiz arı gelip bizi sokuyor sonra. Bence evet. aslında... İşsiz kasapla Şu... işsiz arının hadisesini hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Yani tabii sadece bala yaramıyor arılar o yüzden. Neye yarıyor başka? Polenler. Polen taşınması. Yoksa hani... Polen taşıdı. Şu taşıma. bal yüzünden çok müsamaha gösteriliyor. Yani aralar. işsiz arı psikolojisi bozuk olduğu yani... polen de taşımaz. Ben sana söyleyeyim. Öyle şey olmaz. Neye taşıyacağım ben polen? Neye bu taşıyacağım lan? Mısır değilmiş. özünü kim katıyorsa o dolarsın <gülüyor> çiçek çiçekle. Çok özür dilerim ama bütün arılarda işsiz değil. İş, iş, i̇şi olan... Arılar da var yani. Ama i̇şçi hiç... arılar mı diyorsun? İşçiler <gülüyor> i̇şçi var. İşçi arılar diyor. İşçi arılar, arılar var. Esas işsiz olunlar. Sarı şeker iş, işçi arılar dedi. Bakalım Esmer bomba ne diyecek bunlarda? Kral arı. Kral arı dedi. Değil mi? O da bir iş değil mi? Sonuçta kral içelikte bir iştir, bir zanahtır en Evet. İşçi bu var. Sonunda böyle gelmiş olduk. Ee, bu konuya değinmeyeceğiz. İş gelmeyeydik. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo türesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.12'ye radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu pazartesi sabahında kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Evet, Bu arada kaldığımız yerden devam edelim de. Helikopter gezimizi gerçekleştirdik hiç ondan bahsetmiyoruz. Evet değil, hiç, hiç bahsetmiyoruz çünkü bizim için çok sıradan bir hadise. Çünkü her hafta sonu biz helikopterlerden inmiyoruz diye <gülüyor> düşüncelerler <gülüyor> varsa yanılıyorlar. Yanılıyorlar. Yanılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dün ayrıca hava uçuşa çok elverişliydi. Dün hava her şeye çok ee, müsaitti ya. Gerçekten ben böyle bir havada ilk defa uçtum. Yani <gülüyor> dünkü gibi bir havada ilk defa uçtum. Ee, şahane bir Ankara turu yapmadık mı ya? Evet yani? güzel ben... Ankara turu yaptık ama Ankara'yı yukarıdan görünce bir içim şey oldu bir ne derler ona. Gurur duydun yani. Evet gurur duydum. Tadım Şehrin. kaçıyordu aslında. Aman ankaramızın şey. güzelliği öyle bir ya, Ankara'mız güzeldir. Ben ne hissettim? Otun, özellikle Ottu'nun üstünden geçerken. Şimdi Ankara'nın en yeşil bölgesi oh Ottu arazisinin olduğu yer. Evet. Kampüsün olduğu yer daha doğrusu. Ama böyle üstünden geçerken güzel bir hortum tutup bir yıkayasım var benim ya. Şehir o yeşili, biraz tam... tozlu mu? Evet şehir Diyorsa biraz tozlu. Biraz değil. Baya tozlu <gülüyor> abi. Çünkü <gülüyor> kışın tozu, bütün şey kulluğun ya üstünde kaldı. Ben şey duydum da. O gerçekçi mi bilmiyorum. Tabii gerçekçi... benim arabanın pisliğini de ben onunla açıklıyorum. <gülüyor> bir de yıkama sürenin uzun olmasıyla açıklayabilirsin. Peki araba Aynı durum bizim araba için de söz konusu. <gülüyor> Ama öyle bir şey olmadı mı? Ağaçlara şöyle güzel bir, bir whortup, tutup şöyle güzelce bir kirini, pasını, kabasını atası geliyor insanın vallahi. Aa öyle bir e, Ama şey hala şey göllerin donuk olması, e, e, o da olması. ayrı bir şey. Morgan olsun, Reymir olsun, e, hepsi e, donuk vaziyette. Yani üstünde ince de olsa bir buz tabakası var. Yani e, böyle hani nasıl ki çayına bir tranç limon ister ya insanlar. İncecik bir tranç limon onun gibi bir e, gölün üstü tranç bir buz tabakasıyla kaplı. Yani Şu en... kritik anlarda birimizin diğerini desteklemesi <gülüyor> ve onaylaması çok önemli. Yani ben de geçerken mesela helikopterde e, İrem Hanım vardı dinleyicilerimizden yanımda. Onun tranç limon dediğini duydum. Du duyar gibi oldu. Hatta biz aynı e, şeyde binmedik. <gülüyor> mesela İrem Hanım Ege ile farklı turda bindik. Çünkü ya. neden öyle yaptığımızı biliyorsun değil mi? Biliyorum oradaydım var. Hay, neden yaptık biz bunu? <gülüyor> hayır ama yapmamızın sebebi. Neden yaptık? Bir şekilde birimizi yani bir şey olması durumunda yani olabilir olumsuz bir program, şey düşünmek program, istemiyorum. Program. Programın devam etmesi için. Ne programı? Dükkan devam etsin diye ya program. <gülüyor> <gülüyor> programı nasıl devam edecek <gülüyor> Programda, programda devam eder Fahir. Evet, programda de de devam eder. 5 Şubat yani. üst düzey yönetiminden geldiler bize şirket için konuşurken bunu da tavsiye ettiler. Hep anlaşma yapıyoruz. Böyle böyle üç ortaksız aynı anda aynı yerlere gitmeyiz. Aynı anda aynı yerlere gidersek sıkıntı olabilir evet. Birazcık bu arada Fahir şimdi dinleyicilerimizin gözünde canlandıralım. 5 kişilik. Helikopter. Helikopter. Helikopter. 5 artı bir. Evet 5 artı bir değil ee, 5 artı tabii 1. Helikopter pilot mu deniyor helikopteri süren kişiye? Bakayım. Ben mi? ona kaptan mı diyeyim pilot, pilot mu diyeyim bilemediğimde hiçbir şey Valla ben şef diyordum sürekli şefim yok canım ne denince kaptan denir tabii ki. Kaptan ben, pilot mı? yani sonuçta kaptan pilot. Gerçi Neyse. başka pilot da yok yani bir tane pilot var o da kaptan pilot yani. Mesela, kaptanımız pilotumuz. Pilot bey mi denir kaptan bey mi denir ne denir? Ben Memur bey de diyebiliriz. Mesela zafer diye adı. Zafer diyeceksin zafer ve beyeceğiz. kaptan bey diyeceksin. Kaptan. Zafer kaptan deseydim. Ve kötü. de sen diye konuşacaksın. <gülüyor> bey dedikten sonra. O tipi iletişim olması lazım. Neyse şimdi kaptan bey, pilot bey oturduktan sonra e, Fahir e, günün şatkanını önce çektiği için ön evet. koltukta oturdu. Arkası dört Lü, ön tarafta tek kişilik. Kaptanın yanında oturan bir yolcu. Bu şekilde seyahat ediliyor. Fire şatkanı çektiği için. Önde oturdu. helikopter kalktıktan sonra biz arkada dört kişi. Çok kısa Fire. Yani ben orada müdahale edemedim ama. Bir iki üç saniye seni yaptığın bir hareketle. Arkadaki dört kişi olarak. biraz rahatsız vardı. vardı. Ee, bizim yanımızda dinleyicilerimizden Gözde vardı. Çok sevgili Gözde ve çok değerli arkadaşı vardı. Ee, Onla böyle bir göz göze geldik. Seni yaptım yani. Sonra. Ama çok sevdiğimiz için seni hemen kapattık olayı. <gülüyor> ne ya o? hiç indikten ne sonra mi? bile. <gülüyor> ne, bir şey, mi düzelttim, ne yaptım? bir şey mi düzelttin? Ne yaptın? Bir şey mi düzelttin? Ne yaptım ben? <gülüyor> ben ne yaptımın bilincinde mi? Tabii insan heyecanlanıyor. Ama ya yani adam mi? içgüdüsel olarak helikoptere binince yapması gereken hareketler var. Onlardan birini yaptı herhalde. Yani yaptı. Şu anda orada yoktum ama tahminler mi ediyorum. Yani şey, şey mi? güzel de bir hareketti. Çünkü neden? Ben daha önce helikoptere bindim hissiyatını veren bir hareketmedi. Yok. Değil, değil. Yani, yani öyle. Çünkü şoför güzel... mahaline bindim ben. Bir, bir, bir taraftan bakınca gerçekten en havalı yerler. Aslında yani bir nevi bir trenci yarattın orada biliyor musun? Yani a, yarattığın tren dört kişi içinde hemen yayıldı. Ne, Telefon çıkarma mı? Telefon, telefon zaten herkesin elindeydi. Ya, telefon çıkarman değil. Bir eksik şu, şu tipi tam e, en tepelerdeyken e, kulaklığını düzelttin, gözlüğünü ha. taktın, güneş gözlüğünü, <gülüyor> <gülüyor> mikrofonu ayarladım falan. <gülüyor> Sonra da e, telefonun yüzünün dibine getirerek Öyle böyle bir fotoğraf, kafa fotoğrafı. <gülüyor> fotoğrafı çekti Kend, kendini <gülüyor> ve de kamera bize doğru dönük olduğu için Siz ekran aynen gördük. Aynen gördük. <gülüyor> ve hoşumuza da gitti. Önce bir birbirimize baktık çünkü toplum. <gülüyor> yani arkadaki dört kişi buna hazır değil. <gülüyor> evet doğru. Ama ondan sonra bir, bir, bir üç dakika dört dakika sonra bir baktım ben. Herkes aynı hareket yapıyor. Ya yapar. Ama işte ar, önde oturan kişilerin olmak böyle bir şey işte farklı. Huzursuzluğu o. yani şimdi orada kaptan pilotlar ricada o da helikopter uçurken beni bir çeksene. Arkadaki dört kişi birbirine çektirebilir fotoğrafı ama. Hı hı. Orada kaptan pilotte bir şey, şey olsa. Kim ilgilenecek helikopterle? Ben Didem diye düşündüm tam arkasında <gülüyor> oturduğum. Ben yani sonuçta şoför mahallindeki kişi en etkilidir yani. Doğru. Çünkü helikopterde Doğru, kadem evet. kıdem esastır. Ee, güzeldi güzeldi Ankara'mızı güzelden güzel havada böyle etraf yukarıdan e, net bir şekilde pırıl pırıl bir tabi tozu var yani var, var. kışın toz var. 30 her, herkes bir bahar temizliği yapıyor Ankara'da bir bahar temizliği şart. Benim hazır sohbet konularımdan bir tanesi ki 21 tane hazır sohbet konum vardır bir tanesi olan ya ben hiç helikoptere binmedim en çok istediğim şeylerden biri helikoptere binmek konusu şu anlık eksildi. Bunun üzüntüsü içindeyim taraftan. Evet, bir, bir tik atacaksın ya. <gülüyor> Ölmeden konuşmayı... önce yapılması gereken 100 şeyde bir tik atmış adam. Sohbet hazır sohbet. Grup. Evet yani, yani böyle bir, bir grup insan oturmuşlar. Böyle bir şeyler konuşuyorlar. Ben bazen mesela şey yaparım. Hazır sohbetlerimden bir tanesini açayım da biraz insanlar konusun diye. Neşvelensin ya. Ya hiç helikoptere binmedim ya çok istiyorum falan diye açarım mesela. Orada herkesin söyleyeceği 6-7 cümle oluyor. E, herkes 6-7 Ortalama 6-7 kişiden 6-7 cümleden. Ya, yarım, yarım, saatlik yarım saatlik sohbet çıktı işte. güzel bir şey oluyor. Bana da çok zamanlaması çok güzel geldi bana helikopter turuna. Neden? Çünkü biliyorsunuz beni tanıyorsunuz artık senelerdir. Benim en... <Gülüyor> çok işe Fahir. Ee, en... Yani mutsuz olduğum günlerden sinir olduğum günlerden bir tanesi nedir? Saatlerin ileri alındığı gün. Durdurca ileri, ileri alındı gündür. Yani bu özellikle o gün. Yani sonraki, o gün senin sonrası güzel... falan değil yani. Evet. O günden sonrası öncesi falan onlar değil. O gün yani. Niye bize o, o, o nerede verilecek o bir saat bize diye böyle bir sinirle kalkarım. Ama dün sabah helikopter Duruyan beraber bu e, ber taraf edilmiş birazcık orada. birazcık ber taraf edildi. Ben o, onu da söyleyeyim şey sana oldu. Oktay sadece senden değil e, hayvanlar ve insanlar üzerinde e, yaz saati vücudu olumsuz etkilediği ortaya çıktı yaz saati uygulamasını. Etkiler tabii bu. Tabi. Gün ışığından daha aynı, fazla. aynen aynı hayvanlar bir biz insanlar iki. Bunların da böyle sinir sistemleri bozuyor. Gerçi hayvanlar nereden anlıyor bizim saatleri ileri aldığımızı? Her şeyi anlıyorlar canım. Seyretmeyelim. Anlamaz mi? mı? Böyle bakıyor. Manalı manalı bakıyor. Yeteneksizsinizdeki köpek maksı düşün Fahim. Hımm. Ee, bak e, Oktay ne kadar güzel bir nokta nereden anlayacak dedi oradan ne yani bir, pek çok anlayacak nokta var hormon değişikliğine neden alıyormuş bizde e, esas e, hakikaten bu ara herkes birbirine biraz anlaştı davransın diyeceğim ama anlayışlı davranacak olan adamın da hormonları dengesizleştiği için ee, sıkıntılar çıkabilir. 3 gün 5 gün hormonlar kendi seviyesini buluncaya kadar kimse kimseye bulaşmasın. Herkes ya evine. Her gelen olayla her yaşadığımız olayda böyle bir, bir bu sonuç çıkıyor ya. Hmm. Merkür geri gidiyor mesela herkes birbirine anlayışı davransın. Yok işte Jüpiter ileri gidiyor ki bunlar sanki ikisi... o sanki sadece onu olay. Jüpiter evet. Mesela o. Yok saatler bir saat ileri. Hep herkes birbirine anlayışı davransın. Yalnız saatlerin ileri alınmasında dünyanın en çirkin sohbet konusu ortaya çıkıyor. Yani ne tipte 10 gün? Oldu? İşte, ne güzel hava hala aydınlık 5'te bile Aslında saat 4 Yani bunu Bir hafta sürüyor mu o ya Bir hafta maalesef sürüyor Bir hafta sürer tabii herkes Bir kere edecek bir ortam arıyor Bu lafı etmek için uygun ortamı yakaladığımı çat Sen orada duyuyorsun edemiyorsun Sohbete belki giremiyorsun Sonra orada şey 7'de acıktık ya Aslında saat 6 <gülüyor> Şu anda ben doldurdum. İkinci duyuşum çünkü. Valla hadi afiyet olsun. Şu anda ben şeyimi doldurdum. Dinleyicilerimize esas bu konuda biraz hoş görülüyor. Dinleyicilerimize şeyin müjdesi mi? Bugün bir şeyler vereceğiz. Elimize kağıtları verdiler. Bugün tiyatro doğumda bölge hastanesi üç çifte oyun vereceğiz. Salvador Dali'nin moderndeki sergisine bir çift vereceğiz. E, Titanların e, böylesi adlı e, oyunumuza e, ya da bekliyoruz ad dostlar. Bir çift davetiye ona vereceğiz. Vereceğiz de vereceğiz lütfen. Oh, davetiyeler havalarda uçuşacak sevgili dinleyiciler bular sabahlarda. Dinleyerek ne dinler? Dilebilene. Dinleyerek dinleyerek olun. <gülüyor> kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Office, Office. Office. Office. snatch. walk on, I think of run, run, run, run, run, away. I'll run, run. Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo Ötüde. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Kültür, sanat, festival. Efendim Antinaş, Kuntinaş hepsi Modern sabahlarda sevgili evet, dinleyiciler. evet. Kültür, sanat. Kültür sanat. <gülüyor> Kültür sanat deyince akla gelen neler var? Salvador Dali var. Ceyre Modern resim, var. Resim. Resim bizde. Bizde. Sergi resim sergi. Tiyatro. Tiyatro. Tiyatro bizde. Sinema. Yeni sanat. Yeni, yeni sanat. Yani yeni değil. Sanat. İki değil tam üç boyutlu bir filme gönderiyoruz sizi. Evet. E, Titanların böylesi. Ben niye bu öfkesini böylesi diye okuyorum onu da bilmiyorum Titanların öfkesinin öfkenin galasına böylesi. öfkenin böylesine Galasına hoş geldiniz beyler diye yemek istiyorsanız 29 Mart 2130'da kimselere söz vermeyin, söz vermeyin <gülüyor> diyoruz iyi e hadi o zaman şey verelim verelim hemen bunları elimizden çıkartalım hangi sanat dalları modern sabahlarda ihmal edildi diye soruyoruz evet. telefonumuz 210 sanat dalları değil hangi konular neleri ihmal ettik bugüne kadar hepsinin bir listesini yapalım. Önümüzdeki günlerde bu eksikliklerimizi giderelim elberdi. Sadece sanat değil, bütün bütün konular Evet. Çünkü nokta ortada benimle... bir yer... ortada bir cenaze var. El birliğiyle kaldıracağız. Evet. Yani böyle düşünün. Yani şöyle bir örnek de verebiliriz. <gülüyor> mesela benimle ilgilenmediniz. <gülüyor> mesela <gülüyor> mesela bu tip şeyle bile davetiye kazanan dinleyicimiz olabilir var, bu tip. Var. Bir... Verelim ya, verelim, verelim. İhmal ettiğimiz konuyu yüzümüze çarpın. Daviteyi kazanın sevgili izleyiciler. diyen dinleyicimiz de evet, yani. Benimle kimse ilgilenmiyor, siz de ilgilenmiyorsunuz. Ya da benimle en çok bu arkadaşı ilgilenmiyorsanız. Mesela. Onun için de size böyle bir fırsatımız var. Ya zamanında Şebnem Özina benle böyle konuşmamış mıydı? Konuştu ve bugün bu noktalara geldik. Demek ki ders almayı bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bilmiyor musun? <gülüyor> Bilmiyor <gülüyor> muyuz? Bilmiyor, bilmiyorlar. Evet, hadi. Tiyatro du, adam... Bölge hastanesine 3 kişiye 3 e, çifte veriyoruz. Nerede olacakmış o oyun faal? Oyun Şinasi sahnesi. Sinas sahnesi. efendim. Merhaba iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz efendim? Bahadır Bey. Bahadır Bey hoş geldiniz. Bahadır Bey ne yapıyorsunuz şu anda? Ee, şu an işteyim. İştesiniz. Sizin ne işler bu var, var bu gözümüz bekleyen? Eee Bugün çeviri işleri ve e, tercümanlık. Çeviriz çeviri değiliniz. işleri ve tercümanlık. Siz veteriner değil miydiniz Bahadır Bey? Evet ama ben şu an bir inşaat firmasına da çalışıyorum. Daha çok yabancı dil ve bilgisayarlayız. Hmm. Tamam peki, olur. Üzlüyor musunuz hayvanlarla uğraşmayı? Ee, ben seviyorum hayvanları ama hiç aktif veterinerlik yapmadım. Daha önce ilaç firmalarında çalışıyordum veteriner ilaç firmalarında 10-11 yıl kadar. Şimdi Hı -hı. 4 yıldır bu firmadayım. Şu Kolay adam ya. yerine karşımda bir eşek olsaydı ona yardımcı olsaydım dediğiniz oluyor mu hiç? Böyle desteğinizi öyle hayvanları hiç. görüp he, evet buna keşi yardımcı olsaydım dedim. Sokakta yaralanmış petleri görünce özellikle öyle hissediyorum. Yapıyor musunuz bir açılım ben dediğiniz oluyor mu? Kedi mesela araba çıkmış Bunu <gülüyor> daha çok arkadaşlarla spora gittiğimizde arkadaşlardan birisi sakatlanınca şaka olsun diye çekirme veterinerim diye yapıyorum. O <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra evet. o acı bir anda zevke dönüşü veriyor tabii ne güzel evet, herkes ya. Herkes gülüşüyor falan. Sonra ama ama hiç kaçmaz herkes çok gülüyor. Gülüyordu. Sonra zevkte tekrar acıyordu çünkü adam sakatlanmış yani. Yok ama gerekli yardımı da yapıyormuş. Yapıyormuş musunuz? Ha, yaşayın ediyor. o zaman. O zaman Tabii bir veterinerin ki. insana müdahalesinde nerede hatalar olabilir? Yani ortak noktalarımızda. hata olmaz. Da. Niye? Çünkü biz daha çok memeli hayvanlarla ilgili eğitim görüyoruz. Bir de biz birden fazla hayvanla ilgili eğitim gördüğümüz için daha esnek yaklaşıyoruz. İnsanlar çok daha sınırlı yaklaşıyorlar. Evet. Bizde benim ablam da doktor, abim de veteriner. Hı -hı. Bir yakınlık var medikal olarak. Şimdiye kadar sağ olsun şimdi kadar yanlış bir müdahale yapmadım hiç kimseye. Peki insan en çok hangi hayvana benziyor şey olarak müdahale olarak etseniz mesela? Ben insanları ruh olarak da hani yapı olarak da köpeklere çok benzetiyorum. Hormonel olarak da benziyorlar. Hadi yani ne, neyimiz benziyor köpeklere? mesela köpekler dişiler adet geçirir insanlarda da var öyle bir şey mesela ha, bir değil, mi? değil mi bakın bir ortak özellik şeyde yok mudur kedilerde duygusal falan yok mudur öyle bir köpekler şey. insanlara çok bağlanıyor insanlar da hayvanlara çok bağlanıyor bağlılık yönü de köpeklerin benziyor duygusal, olarak, köpekler da, mesela. Evet. duygusal olarak da paralel diyorsunuz evet, bir tek evet. köpeklerde mi var bahsettiğiniz <gülüyor> adet dönemi geçirme şeyi evcil hayvanların içinde bir tek köpeklerde var öyle efendim. mi Hı -hı. Hı -hı. Bu da güzelmiş. Peki o zaman bu i̇şte da burada... ilgilenmediğimiz bir konuyu ilgilenmiş, i̇lgilenmiş olduk. Gördünüz mü? Evet. Benim eksilen helikopter konum yerine yenisi geldi bak mesela. 21 tane konuşacak sohbet konumu oldu tekrar 21'e tamam oldu. Aynı zamanda benim de helikopter konum eksildi çünkü önümüzdeki cumartesi uçuracak mısınız bizi? Ha Aa, siz evet. mi ne güzel. Kodali ile ben uçma şansı yakalamıştım. Hah. Kodali Alişan Balkocak Kodali evet, Doğru. Hmm. Peki iyi yolculuklar diliyoruz size. Bu, bu, bu bana bir doğum günü hediyesi gibi oldu. Çok teşekkür ederim. Esafırla afiyet olsun ne demek? 20, 28 Mart doğum günüm öylece uçmuş olacağım sağ olun. Süpermiş. Peki Bahadır <gülüyor> Bey, ima ettiğimiz konulardan birini söyleyin de bundan sonra Melisiz daha çok ettiniz Ege Bey. Ben sizi ihmal ettim. Evet, çünkü benim size yıllar öncesinden bu hani gün ay ay aydınlıdınlıdınlı ne olur bana gönderin diye bir mailim oldu. Sonra bir daha oldu, bir daha oldu. Hı -hı. Ama siz bana hala göndermediniz onu. Ya, Yanlar ben önümüzdeki yıl içinde kesin göndereceğim. Peki. Ama... yoğun ki gönderiler bu arada. Yani aralar. şeyde peki, görmüştüm ben 2012'de ben... yapılacaklar listesinde Ege'nin listesinde onu görmüştüm. Okey. Ben de <gülüyor> şarkınıza ben bayılıyorum ki az önce çaldınız Allah'tan. Ben de şunu biliyorum Bahadır Bey hiç endişe etmeyin. Yani göndermemiş olsa da her yıl dört kere bana anlatır bu hikayeyi. Ya Bahadır, <gülüyor> Bahadır Bey'in şu şarkısını gönderemedim. Bahadır Bey'in şu şarkısını... Ben de her seferinde evet, hiç canını sıkma abi gönderirsin diyorum. Artık Bunu gönder adam diyeceğim. Bizim... Bunu duymakta da en az daha içim soğudu. <gülüyor> Sevkiyatlar pazartesi günü. Bu hafta <gülüyor> <Çok> da yaptı <gülüyor> Önümüzdeki pazartesiye ben size şey evet. yapacağım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Mutlu yıllar ee, diliyoruz. Mutlu size. yıllar diliyoruz. Bu arada şimdi tamam. e, dakika, o, sormak şey için gerekir burada. Tiyatro mu, resim mi yoksa sinema mı? Sinema. Sinema, sinema diyorsunuz. Benim de içime doğmuştu çünkü 29 Mart'ta gösterim gala. Bu da size bir ayrı Oo. bir artık yani double double yaptınız. Allah Allah, ya. helikopterden Şimdi... inecek sinemaya gidecek eğer kazanırsa Bahadır Bedaveti. 27'sinde de Bobby McFerrin'e gideceğim. Sizin İyice bir arsız olmuşsunuz ama Bahadır Bey. <gülüyor> yani. Ama şöyle ben sizi çok seviyorum ve çok dinliyorum. Hem sizi hem de. Bir hak ediyorsunuz. Iı, Daha fazlasını da hak akşamını, ediyorsunuz. Bir bahar evet. akşamını da. Ama ben sizin gerçekten sadık bir dinleyicinizim. Dinledikçe de kazanıyorum diyorsunuz. <gülüyor> <Siz dinleyicileriniz gülüyor> evet, ama olsun. şunu açıkça söyleyeyim. Kazanmak için dinlemiyorum. Ben sizi dinlemek için dinliyorum. Dinledikçe kazanıyorsunuz ama. Yani güzel, güzel. Bravo! Güzel. Bahadır <gülüyor> Bey! Bravo! Bravo! Teşekkürler. Bravo! Bravo! Teşekkürler. <gülüyor> evet. Sadakat'in bir samtetli adı olmadığını Bahadır Bey bir kez Hatta bizi adeta şey yaptı evet. nakşe etti. Sadakatte oldu. inecek <gülüyor> vakti yerini de bugüne kadar hiç duymadık. Sa sadak olmadı. Sadakat bir semt adı değildir. Çok güzel semt adı değil mi ya sadakat? Hocam şuradan bir sadakat uzatır mısınız? Günaydın Sence efendim. Bence güzel bir mail adresi olur. Alo. Al. Kimle görüşüyoruz? İlk Nur ben. Sesimizi İk çok azalıyorum ama. İknor biz sizin biz... sesinizi çok hoş alıyoruz ama. Az öyle mi? <gülüyor> ne oldu keyiflendiniz? Ben hemen evet. konuya gireyim. Buyur, Çünkü efendim. bilet falan istemiyorum. Muhtemelen o gün gidemem yani ben. Hı. O günün hangi gün olduğunu biliyorsunuz. Yarın gibi geldi. Ne zaman ki? O ayrı, cer var bu işin. Üç e ayrı şey ha, var tamam tamam tamam oldu o zaman. Tamam ben de varım. Ben e, bale ve operayla hiç ilgilenmediğinizi bir ama sonra şunu söylemek istedim açıkçası. Buyurun, buyurun. Ben de Ankaralıyım. Yani Ankara'da yaşıyorum. İşte 10 yıldır falan dinliyorum Radyo sizi. E, hiç e, yerli tiyatrolarla, yerel tiyatrolardan bahsettiğinizi ben hiç hatırlamıyorum. Şimdi bir dakika, bale, opera mı yoksa yerel tiyatro? Tabii yani asıl sanatın her dalı ama e, yerli tiyatroların yani desteklenmesi gereken o. Sonuçta devlet bir yere kadar e, oh. bale sunumu yapıyor. Işte. Peki bir şey soracağım. Yerel Peki, tiyatrolar. Yerel de tiyatrolar dediniz ama şu anda eğer biz tiyatro adamın bölge hastanesi oyununa bilet veriyorsak, Pardon da bu bir çelişki değil de hayır, nedir? Yok yok yo. bu, bu ilgilendiğimizi göstermez. Yani e, şimdi, tabii ki bir takım anlaşmalarla o biletler size kadar geliyor. Fakat bu hani sonuçta onu ne kadar tanıttığınız da önemli. Hmm. O da doğru. Yo, on, on ayrı biletin içinde siz bunu sunuyorsunuz. Bence güzel tamam ama. Yalnızca bundan bahsettiğiniz kaç dakikanız olacak doğru, bugün? Doğru, doğru. Bundan İ önce ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ya 30-35 kadar yerli tiyatro var Ankara'da. Tamam. Çevre tamam. ilçeleri falan saymıyorum. Ben de işte amatör tiyatroları şeyle takip ediyorum. Biraz e, kendim de veya oğlum da ilgilensin diye, e, tanısın, bilsin diye. Sonuçta 30-40 yaşında kocaman insanlar işlerinden çıkınca gidip provalarına devam ediyorlar sunum için sağdan soldan kendi gayretleriyle biletlerini dağıtmaya, satmaya çalışıyorlar. Siz nereden takip ediyorsunuz peki? Böyle bunların toplandığı ee, bir yer var mı? Bir ben site. Yayın evinde çalışıyorum. Hı. O yüzden de bizim de böyle bir Ankara bültenimiz var. İsim e Verin canım ne olacak? Ne olacak? Canım? <gülüyor> ne olacak? Kültür sanat yani sonuçta. Arkadaşlıyım. Arkadaş yayıncılık. Tamam. Hı -hı. Ee, yani oraya girdiği kadarıyla tanıyorum. Sonrasında tabii biz de buraya ek katkımız olması açısından internetten de biz de ulaşıyoruz. Verin internet sayfasında var mı bu bilgiler? Size Vallahi, şu an yoldayım. Bizim internet sayfamız var. Ee, hatta e, hanginiz bilmiyorum Twitter'da da Angora Sanat'a e, üyesiniz zannedersem. Angora Sanat'ta da ben onu e, sürekli olarak yayınlıyoruz. Hmm. Hmm. Tamam Peki siz efendim. bize gönderin biz paylaşalım. Angora... Ha, tamam. Duralım, Sana, tamam. Twitter'da Sanat Angora'ymışım. Evet. Sanat tamam. Angora. Sanat Angora'ymışsınız. Tamam. Sanat Angora. Peki. Peki. 26'sındaki Peki. oyuna gönderiyoruz o zaman sizi. Tamam. Merci, teşekkür ederim. Estağfurullah. Çok afiyet olsun. İyi, demek. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın oh, bir tane de tiyatro adam gitti kaldı. Elimizde iki tane tiyatro adam. Evet. <gülüyor> Devam ediyoruz. Sanata yaklaşımımız da böyle. Kaç tane kaldı kaldı? <gülüyor> i̇ki tane daha kaldı. Onu da vereceğiz. <gülüyor> Sonra Günaydın da ilgilenmiyor efendim. oluyoruz. Ne alakası var? Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Canan'dan. Kim efendim? Canan. Canan Hanım nerede konuşuyorsunuz şu anda telefonla? E, Yurttayız şu anda oku değilim. Yurttasınız. Peki böyle bir gizli köşelere falan mı geldiniz? Sesinizi biraz zor alıyoruz da. Evet gizli köşelerdeyim. Evet, çünkü insanlar rahatsız etmemen gerekiyor. Insanlar var. Uyuyorlar mı hala? Valla uyuyorlar insanlar var. Evet benim de 10.40 dersim olduğu için müeberken kalktım. İyi yaptın. Hangi bölümde okuyorsunuz? Kimya öğretmenim o kolay gelsin efendim daha ama ne mitonla e değil mi ne finaller geliyor bundan başladı miton başladı hadi ya iyi olsa o arkadaşlar <gülüyor> da uyandırın ya, ya yattığı ya. Ya, gece çalışan mi? arkadaşlardır belki onu ne uyandıracak ya ya onlar zaten çok teknik olmayan olmayanlarımla okudukça için hoşsunlar bence. Ha, i̇yi, görüş. Peki buyurun efendim dinliyorsunuz. Evet. Ne, ne ihmal ettik biz Canan Hanım? Şimdi bugün bayrağı ihmal ettiğimizi düşünüyorum ben. <gülüyor> Şimdi bugün bayrağı. Azir bugün de zaten e, gökyüzünden bahsettik. Bugün geleceğe çok bekledim ama gelmiyor. Evet, gelmiyor, gelmiyor. Evet. O, o da bizi ihmal etmiş gibi <gülüyor> de düşünebilirsiniz. Yani buna sonra. her şey karşılıklı. Belki de öyle oldu. Belki de onu söylemek neydi? karşılıklı sitemler hep karşılıklı çok teşekkür ediyoruz efendim çok teşekkür canım. sinema mı, tiyatro mu disko mu diyoruz size de o zaman yani disko derken evet. sergi sergi olabilir sergi. Sergi. o zaman sizde de Dali'ye gönderdik Salvador Dali'nin Cermodern'i 23 Mart 20 Mayıs tarihleri arasında biliyorsunuz 23 Mart'ta başladı bir çift davetiye de size e, nakşedelim onu da arkadaşlarımız arasınlar sizi en güzel şekilde bildirsinler Canan Hanım size de Cermodern'deki Salvador Dali'si gitti o zaman teşekkür ederim. afiyet olsun ne demek İhmal ettiğimiz şeylerden biri de Türkçemiz sevgili dinlerimle. Evet yani. Niye canım ne güzel Türkçemizi e, en elastik şekilde kullanıyoruz yani değil mi? Mümkün mertebe kendimizi ifade etmeyi Türkçeyle sağlıyoruz. Sağlamaya çalışma gayreti içerisinde olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Pek çok şey öğrendik yalnız bugün. Farkında mısınız? Evet yani. Da. Bir toparlayacağız bir dinleyicimizi bekletmeyelim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Duygu. Duygu Hanım buyurun dinliyoruz siz de. Neredesiniz şu anda? Önce onu öğrenelim. Duygu Hanım. Duygu Hanım. Neredesiniz Duygu Hanım? E, İşe yetişmeye çalışıyorum. İşe yetişmeye çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz peki? Bunun için. Onun için. <gülüyor> evet. Nerede, neredesiniz sorusuna cevap veririm diye. <gülüyor> Zaman olsa Herhalde ben... telefonu kapatacağım. İşe yetişmek için. Lafa tutuyorsunuz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Tüm evet, resimler sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Hala hediyelerimiz var elimizde Telefonumuz 210-30-30 Nelere ihmal ettik diye soruyoruz Modern sabahlarda hangi konulara Değinmedik Hangi sanat dallarını görmezden geldik diye soruyoruz Ve cevapları verenlere Yüzümüze tokat gibi Çarpılan gerçeklere hediyelerle cevap veriyoruz Bir dinleyicimiz altımız demiş Günaydın efendim Günaydın. Kime görüşüyoruz Ben duyduğu az önce bağlanmaya evet. bir... ne oldu Ne oldu orada Bilemiyorum arama yapılamadı dedi. Sonra da reklama girildi herhalde programda. Yani biz yani ne yapacağımızı oldu. bilemediğimiz için biz reklama girdik. Daha fazla Yoksa... konuşamazdık siz o şekilde gittikten sonra <gülüyor> yayınımızdan Duygu Hanım. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Biz olarak aldık yani e, ne derler arayıp yüzümüze kapattı falan gibi. Ve hatta hiç, hiç açmamayı fazla. düşündük siz bir daha. Çünkü da. bizde şöyle bir olay var Duygu Hanım bize bir tokat atana Buyurun. biz diğer yanağımızı uzlatırız bir tokat da buraya atın diye. Öyle De dediğimiz var. Çok olduğu için kimileri bunu yüzsüzlük olarak görür. Ama hiç arakası yok yani. <gülüyor> altı tane yanağımız var. Ne yapabiliriz? Hepi topu altı yanak yani. Vur vurabildiğin kadar. Buyurun Duygu Hanım. Buyurun. Ee, merhabalar. Ben e, eksik konular hakkında aramıştım. Caz Buyurun. festivali aklıma geldi. Hı -hı. Ee, genelde gerçi bazen biletler dağıtılıyor ama hani çok üzerinde durulmuyor. Bazen haberimiz olmuyor. Kaçırıyoruz. Hani o aklıma gelmişti. Caz festivalini ihmal etmeyelim. Biz caz severleri cazsız bırakmayın mı diyorsunuz? Ya tabi radyonun hani e, Çaldığı trafiline göre uymayabilir ama Gene de bunu seven belli bir kesim var Tabi ki Ankara'da Ankara Jazz Festivali mi özellikle kastettiğiniz bir festival var mı Yoksa genelde caz üzerinde mi çok İstanbul'da haber oluyor gibi? genelde ama Ankara'da olduğunda da hani kaçırmamak adına iyi olabilir. Caz konusunu Caz konusu edin. beyler yazın caz, caz konusu tamam. Caz. Peki Duygu Hanım çok Duygu anı, size de tiyatro adamdan e, bölge hastanesi oyununu verelim mi? Verdik gitti hatta. Tamam çok evet. teşekkürler. Güzel tam Duygu Hanım'ı da koridora gönderdik. <gülüyor> Verdik. Cazın evet. kanayan yarısını tiyatro ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Bakınız. Bak ne kadar güzel. Ne kadar faiz. güzel dedim faiz. E İşte bu interdisipliner sanat dediğimiz şey, şey. Caz diyor biz tiyatro diyoruz. Günaydın efendim. <gülüyor> Merhaba. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben İrem. İrem Hanım İrem. yolda mısınız şu anda? İyi şu anda derse yetişmeye çalışıyorum. Sizi de aramak istedim derse girmeden. Teşekkürler. Teşekkür i̇yi yaptınız. Bir traktörün altında gizlice mi girmeye çalışıyorsunuz dersine? <gülüyor> hayır hayır otobüs biraz eskide o yüzden böyle şeyler. Peki <gülüyor> efendim iyi yolculuklar <gülüyor> diliyoruz <gülüyor> size. Buyurun hangi konular <gülüyor> ihmal ediliyor İrem <gülüyor> Hanım? <gülüyor> Ya sizin e, ihmal ettiğiniz sonlar e, mesela şey günleri oluyor ya Kastamonu günleri, evet. Torum günleri, özel günler mi? Özel günler ve atalar. <gülüyor> lezzetler. Etkinlikler yapılıyor ya. Eee evet. bir yerde Ankara'da adını verebilir miyim ona? Tabii ki veriverek. AKMD yapıyor yani ki marka marka. Mesela onları çok ilham ediyorsunuz. Belki ben Torum günlerine gitmek istiyorum. Belki bazı insanlar gitmek ya istiyor yani. Doğru. Ya daha yani yakın ben... zamanda Erzurum günleri vardı galiba orada. Karadeniz'de, Erzurum geçti canım, Kastamonu vardı. Kastamonu vardı. Şeyler ner geliyor değil mi? Orada Doğru. Sorun. yani Tabii hakikaten öyle. o keşke e, bülteni alsak da nerede ne var onları duyursak. Gerçekten de evet. gelen, gelen, Çocuklar e bizim de çok da. güzel bir programımız vardı biliyorsunuz 06 Ajanda diye yani bu neden tekrar gündeme, gündeme gelmiyor? Gündeme ben gelmiyor, şu anda evet. Yani ee, ellerime, yüzüme, her tarafıma burasın var. Öyle bir duruma getirdiniz böyle İrem. de da yapmayın. Dönülmüyor. Kendiniz de şey yapmayın. Tamam İrem Hanım, teşekkür ederiz. O zaman sizi de tiyatro odama gönderelim mi bölge hastanesine? tamam olur, çok iyi olur. Çok o zaman sevindim. hadi afiyet olsun. eğlenceler diliyor size hoşça Hadi bakalım. Evet. Çocuklar çocuk şadama kayb hepsini dağıttık yani. Gazi <gülüyor> Efemizi de gerçekten yani evet. Kültüre, sanata en güzel desteğim olar sabahlar vermiş oldu bu yani. arada. Ee, şimdi bugün Salda Türdeli sergisini izleyen Gezen var. Evet ha, açılışına gittim. Kanepeler olsun. Sigara börekleri. Efendime söyleyeyim içecek meşrubat. Baya başarılı diyorsun. Alkollü, yani. Alkolsüz her türlü içeceği e, görme şansına sahip oldu. Şimdi Cermodern gerçekten Ankara'nın en güzel böyle bir e, modern sanat merkezi ya. Evet. Çok şık her şeye böyle havalı falan. Orada sigara böreğine dalıyor mu millet? Valla şöyle söyleyeyim. Hakikaten sanatçı sigara böreği seviyor. Yani sanat sever sigara böreği de sever aynı zamanda. Hele omitit köfteleri ki Daldılar sevgi. Bileme. Sıcak ya. mıydı Fahir Mitit Köfte? Çünkü ben bazen sanat ortamlarına gidiyorum. Oktacım. Yani öyle Mitit Köfteler geliyor <gülüyor> ki. insanı gibi. sanattan soğutuyoruz. <gülüyor> Valla hebiyle. Üzerinde yağ donmuş Mitit Köfte mi olur ya? ya? Oktay şöyle söyleyeyim sana. Tavuk şişler vardı. O sanat severlerin tavuk şişi yani. Kanat değil ediyorsun. değil mi? Şiş. Şiş. şiş. Direkt. Şiş. Yani bir Bu tarafta da Salvador giyin. Dali bir tarafta bazı noktalarda şöyle söyleyeyim. Tavuk şiş Salvador Dali'nin bile önüne geçti. Ama tabii ki hemen müdahale ettiler. <gülüyor> Cennet, <gülüyor> Bu ne? Cehennem ve Arafa anlattı bize Fahir. Ee, Yiyeceklerle, metaforlarla. Sizin Çok metafor... teşekkür Yani burada tavuk şiş, e, mitik köfte ve sigara bereni artık hangisini hangisinin yerine koyuyorsanız size bırakıyorum. Herkesin kendi yorumu zaten modern sanatta böyle bir şey değil mi? Evet. evet. Modern Sabahları'nın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bizimle birlikte olan günün ilk dakikalarını bizde geçiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yeni bir günün başında yeniden buluşacağız. Tatlı bir hava sıcaklığıyla başladık. Böyle devam edecek diye umuyoruz. Bahar'ın bir an ellerimizden kaçacağını hissettirecek soğuklar gelmesin. Karlar erilsin. Sevgi dört gününü sağsın.